Tao Büyük isyan. Tao ustaları yalnızca yol hakkında konuşur. Tao yol demektir. Hedef hakkında kesinlikle konuşmazlar. Onlar der ki hedef kendi başının çaresine bakacaktır. Hedefi dert etmene gerek yok. Yolu biliyorsan o zaman hedefi biliyorsundur. Çünkü hedef yolun en sonunda değildir. Hedef yol üzerindedir. Her anda ve her adımda oradadır. Yol bittiğinde hedefe ulaşmış olmazsın. Her an, nerede olursan ol, yoldaysan hedeftesindir. Yolda olmak, hedefte olmaktır. Bu yüzden Taoistler hedef hakkında konuşmazlar. Tanrı hakkında konuşmazlar. Moksha, nirvana, aydınlam hakkında konuşmazlar. Hayır, kesinlikle. Onların mesajı çok basittir. Yolu bulmak zorundasın. Ustaların şu sözüyle işler biraz daha karmaşık bir hale gelir. Yolun haritası yoktur. Yol çizilmemiştir. Yol birini takip edip bulabileceğin bir şey değildir. Yol bir otoyol gibi değildir. Yol gökyüzünde uçan bir kuş gibidir. Geride iz bırakmaz. Kuş uçmuştur. Ama geriye takip edecek bir iz kalmaz. Yol izsiz yoldur. Hazır, erişilebilir değildir. Bir anda üzerinde yürümeye karar veremezsin. Onu bulmak zorundasın. Onu kendi bildiğin gibi bulmak zorundasın. Başkalarının bildikleri yollar olmaz. Bu da yürüdü. Laotuzu yürüdü. İsa yürüdü ama onların yolları sana yardımcı olmayacaktır. Çünkü sen İsa değilsin, sen Lao değilsin ve sen Buda değilsin. Sen, sensin. Eşsiz bir birey. Yalnızca yürüyerek, yalnızca hayatını yaşayarak yolu bulacaksın. Bu çok değerli bir şeydir. Bu yüzden Taoizm organize bir din değildir. Olamaz. Bu organik bir dindarlıktır. Ama organize bir din Değildir. Hayatını sadece özgün ve kendiliğinden bir şekilde yaşarsan bir taoist olabilirsin. Tek başına bir birey olarak bilinmeyene gidecek cesaretin varsa, kimseye yaslanmadan, kimseyi takip etmeden, herhangi bir yere ulaşıp ulaşmayacağını ya da kaybolup kaybolmayacağını bilmeden karanlık geceye yürürsen olabilirsin. Cesaretin varsa o seçenek oradadır, risklidir. Maceralıdır. Hristiyanlık, Hinduizm ve İslam oto yollardır. Hiçbir riske girmen gerekmez. Yalnızca kalabalığı izlersin. Tao ile tek başına gitmek zorundasın. Yalnız olmak zorundasın. Tao bireye saygı duyar. Topluma değil. Tao'nun geleneği yoktur. Tao bir isyandır ve mümkün olan en büyük isyandır. Bölüm 1. Tao ilkeleri. Tao birdir. Ama meydana geldiği anda iki olmak zorundadır. Meydana gelişi ikili olmak zorundadır. Tekli olamaz. Madde ve bilinç olmalıdır. Erkek ve kadın olmalıdır. Gün ve gece olmalıdır. Hayat ve ölüm olmalıdır. Bu iki ilkeyi her yerde bulacaksın. Hayatın tamamı bu ilkeden ibarettir ve bu iki ilkenin ardında bir saklıdır. Bu ikiliklere zıt kutuplara dahil olmayı sürdürürsen dünyada kalırsın. Zekanı kullanırsan biraz daha uyanık olur ve şeylerin derinliğine bakmaya başlarsan şaşıracaksın. Zıtlıklar gerçekten zıtlıklar değil, tamamlayıcılardır. Ve onların ardında tek bir enerji vardır, bu Tao'dur. Nihai Sentez Tao aşkınlık demektir. Tüm ikililiğin aşkınlığı, tüm kutupluluğun aşkınlığı, tüm zıtların aşkınlığı Tao nihai sentezdir. Erkek ve kadının, pozitif ve negatifin, hayat ve ölümün, gün ve gecenin, yaz ve kışın sentezi. Bu sentez nasıl mümkün olur? Bir insan nasıl bu nihai senteze alışır? Birkaç şey anlaşılmak zorundadır. Birincisi yin ilkesi, dişilik ilkesi, cennet ve cehennem arasında bir merdiven gibidir. Onunla cehenneme gidebilirsin ya da onunla cennete gidebilirsin. Yön değişecektir ama merdiven aynı olacaktır. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz. Kadının enerjisi en alçak ve en yüksek olana, en karanlık vadiye ve en aydınlık zirveye bir merdivendir. Bu Tao'nun temel ilkelerinden biridir. Ayrıntılı bir şekilde anlaşılmalıdır. Bu kalbine kök saldığında her şey kolaylaşır. Adem ve Havva sembolizmine girmek iyi olacaktır. Dünya Ademle başlamaz. Havva ile başlar. Havva aracılığıyla yılan Ademi itaatsizlik etmeye ikna eder. Yılan Ademi doğrudan doğruya ikna edemez. Erkeği ikna etmenin doğrudan bir yolu yoktur. Ona ulaşmak istersen kadın aracılığıyla ulaşmalısın. Kadın yılan için bir aracı görevi görür. Öte yandan İsa doğduğunda Bakire Meryem'den doğdu. İsa bebek Bakire dişilikten, Bakireyinden doğdu. En yüksek olan kadın aracılığıyla girer. En düşük ve en yüksek her ikisi de kadın aracılığıyla ifade edilmiştir. Adem kırmızı toprak anlamına gelir. Tanrı Adem'i kırmızı topraktan yarattı. Adem toprak toprağa ilkesidir. Erkek dış ilkedir. Dışa dönüklük ilkesi. Erkek fiziksel bedendir. Bu sembolleri anlamaya çalış. Erkek fiziksel bedendir ve Tanrı Havva'yı erkeğin fiziksel bedeninden yarattı. Havva daha üstün bir şeydi. Önce erkek yaratılmak zorundaydı. Sonra kadın. Dişi daha incelikli, daha rafinedir, daha üstün bir sentez. Havva bir kaburgadan yaratıldı. Çünkü doğrudan doğruya topraktan yaratılamazdı. Bu sembolleri anlamak için çamur yemediğini ama elma yediğini düşün. Elmalar daha yüksek bir düzlemdedir. Ağacın çamurdan yetiştiğini düşünürsek elmalar çamurdan gelir. O yüzden elma yalnızca toprağın dönüşmüş halidir. Elmayı yiyip sindirebilirsin ama toprağa yemeye çalışırsan ölürsün. Elma topraktandır ama daha üstün bir sentezdir. Daha lezzizdir, sindirmesi daha kolaydır. Tanrı Adem'i yarattı ve insan tanrının erkeği ilk yarattığını çünkü erkeğin ilk sırada olduğunu düşündü. Hayır. Erkek ilk yaratıldı çünkü erkek toprağa çok yakındır. Sonra kadın yaratıldı ve kadın toprağa o kadar yakın olmadığından daha yüksek bir sentez olarak Adem'den yaratıldı. Havva ismi de önemlidir. Havva kalp demektir. Adem toprak demektir. Havva ise kalp. Tanrı Adem'e şeylere isim vermesini söyledi. Bunun üzerine Adem isim verdi. Sıra Havva'ya isim vermeye geldiğinde sadece şöyle dedi. O benim kalbim. Havva eve ya da Havva modern dilde pisişe olarak da çevrilebilir. Erkek beden ilkesidir. Kadın pisişik ilkedir. Erkek bedendir. Kadın zihindir. Her şey zihin aracılığıyla olur. Yanlış bir şey yapacaksan önce zihni ikna etmek zorundasın. İyi bir şey yapacaksan, önce buna zihnin ikna olmalıdır. Her şey önce bir fikir olarak olur, sonra meydana gelebilir. Zihnin hazır olmadıkça bedenin hiçbir şeyi yapmaya ikna edilemez. Bedenine bir hastalık bile girse zihinden girer. Olan her şey zihin aracılığıyla olur. Kadın, içselin ilkesidir. Kesinlikle en içtekinin değil ama içselin, o ortadadır. En içtekine ruh denir. En dıştaki beden. Ve ikisinin arasında pisişe zihin vardır. Tüm Adem ve Havva hikayesinin anlamı budur. Yalnızca zihin ikna edilebileceği, razı edilebileceği, baştan çıkarılabileceği için yılan Havva'yı ikna etti. Sonra zihin bedeni kolaylıkla ikna etti. Zihninde bir düşünce olduğu anda o düşünce, gerçekliğe dönüştürülmek zorundadır. Havva aracılığıyla Adem düştü. Havva aracılığıyla Adem tanrının bahçesinden kovuldu. Havva aracılığıyla dünya adını verdiğimiz bu büyük serüven var oldu. Havva aracılığıyla Adem itaatsizlik etti. Adem dünyaya doğru bu serüvende Havva'yı izledi. İsa hakkındaki hikaye de aynıdır. Yalnızca farklı bir vurgu vardır. İsa, bakire Meryem'e doğdu. Neden bir bakire? Doğru anlarsan, bakire mutlak saflıkta, düşüncelerle kirlenmemiş bir zihin anlamına gelir. Düşünceler yılanla temsil edilir. Çünkü düşüncenin yolları yılandır. Kendi düşüncelerine dikkat ettiğinde anlayacaksın. Onlar tıpkı yılanlar gibi bacaksız yürürler. İçinde kıvrılırlar. Kurnaz. Zeki ve aldatıcıdırlar Yılan gibi Bilinçaltının karanlık kuytularında Saklanırlar ve ne zaman bir Fırsatını bulsalar Sana gizlice yaklaşırlar Gece gece karanlığında Ortaya çıkarlar Gün ışığında saklanırlar Uyanık olduğunda bu düşünceler kaybolur O kadar uyanık olmadığında Çıkar ve seni etkilemeye başlarlar Bakire Meryem Meditasyon halindeki bir zihindir Hava düşüncelerle, yılanlarla dolu bir zihindir. İsa, dünyaya bakire meryem aracılığıyla, saflık aracılığıyla, masumiyet aracılığıyla girer. Düşünce kurnazdır. Düşünceden yoksun olma masumdur. Bu güzel hikayeleri anladığında şaşıracaksın. Onlara adaletli davranmadık. Bunlar tarihsel gerçeklikler değil. İnsanın içsel benliğinin muazzam metaforlarıdır. Havva aracılığıyla Adem düştü ve Bakire Meryem aracılığıyla İsa yükseldi ve tanrısallık dünyasına tekrar girdi. Bir şey daha, Adem'in günahının itaatsizlik olduğu söylenir. Tanrı belirli bir ağaçtan, bilgi ağacından meyve yememesini söylemişti. Ama yılan Havva'yı ikna etti ve Havva Adem'i ikna etti. Bu itaatsizlikti. Meryem'in İbranice'deki sözcük anlamını öğrendiğinde şaşıracaksın. Meryem İbranice'de Mariam sözcüğüdür ve bu isyan anlamına gelir. İtaatsizlik aracılığıyla Adem düştü ve isyan aracılığıyla İsa yükseldi. İtaatsizlik Tanrı'ya karşı bir tepki, Tanrı'ya zıt gitmektir. İsyan olumsuzu reddetme, dünyaya karşı gelme, yılanlara karşı gelmedir. Avva yılanları dinledi ve Tanrı'ya karşı geldi. Meryem yılanlara isyan etti ve Tanrı'yı dinledi. İtaatsizlik politiktir. İsyan dinidir. İtaatsizlik yalnızca düzensizlik getirir. İsyan, gerçek isyan benlikte radikal bir değişim, 180 derecelik bir dönüş, bir dönüşüm getirir. Ama hem Adem hem de İsa dişi ilke aracılığıyla var oldular. Yin VE YANG Taoist dilinde dişil ilkiye yin ve erkek ilkiye yang adı verilir. Yang hırstır. Yang saldırganlıktır. Yang arzu ve tasarıdır. Yang politiktir. Yin dinidir. Ne zaman hırslı olsan dindar olman imkansızdır. Ne zaman dindar olsan politik olman imkansızdır. İkisi birlikte gitmez, birbirine karışmaz, karışamaz. Onların doğaları yağ ve su gibidir. Hırs ve meditasyon asla karışamaz. Politikacı erkek ilke aracılığıyla faaliyet gösterir ve bilge dişil ilke aracılığıyla faaliyet gösterir. Bu yüzden bilgeler çok yumuşak, çok dişil, çok yuvarlak, çok güzel olurlar. Etrafını bir zerafet kuşatır ve güzellik kesinlikle yalnızca bedenin güzelliği değildir. Öyle ki bazen beden kesinlikle güzel olmayabilir. Hristiyanlığın başlarında İsa'nın dünyadaki en çirkin insan olduğuna dair bir efsane vardı. Zaman içinde Hristiyanlar bu fikri bıraktılar, bundan hoşlanmadılar. Ama bu fikirde güzel bir şey vardır. İsa'nın bedeninin çirkin olduğu, Ama onunla karşılaşan insanların aniden güzelliği karşısında şaşkına döndüğü, büyülendiği, etkilendiği söylenir. Onun bir resmini görseydin belki yalnızca çirkinliğini görürdün. Ama onunla görüşmüş olsaydın, etrafında bulunsaydın, tüm çirkinliğini unuturdun çünkü içinden güzellik akardı. Öyle çok güzellik akardı, taşardı ki onun çirkin olduğunu bile hatırlamazdın. İşte onu görmemiş olanlar onun çirkin olduğunu düşünürmüş ve onu görenler dünyadaki en güzel insan olduğunu söylermiş Mesele beden değildir Bilge bedende ya da beden olarak yaşamaz Beden aracılığıyla yaşar Politikacıysa bedenden ibarettir dışa dönüktür Beden dışa dönüktür Pisişe içe dönüktür ve sen ikisini de açtığında Tao ortaya çıkar. Ne içe dönük ne de dışa dönük olduğunda, içe ya da dışa gitmediğinde, hiçbir yere gitmediğinde muazzam bir dinginlik vardır. Hiçbir hareket yoktur. Çünkü motivasyon yoktur. İçsel alevin artık dalgalanmıyordur. Çünkü gidilecek bir yön, gerçekleştirilecek bir amaç yoktur. Olacak başka hiçbir yer, olacak başka hiç kimse yoktur. Sen anın içinde tamamen meşgulsün, mutlusundur. O zaman erkeği ve kadını ve kutupluğu aşmışsındır. Bu aşkınlıkta Tao vardır. Bu aşkınlık tüm dünyada farklı şekillerde öğretildi. Farklı terimler kullanıldı. Bu terimin açıklaması anlamana yardımcı olacaktır. İsrail Bu belirli bir ırkın ismi değildir. Ve belirli bir bireyin de ismi değildir. İsrail tam olarak taonun olduğu şeydir. İsrail üç sembolden oluşur. İs-Ra-İl İs, Mısır sözcüğü Isis'ten gelir. Isis Mısır'ın ay tanrıçasıdır. Ve İştar, Babilyon'un ay tanrıçasıdır. Bu yüzden İs, yin ilkesidir. Dişidir.